Evet, Açıklarınızdan tekrar merhaba. Ben geç kaldım bugün. Ee, son anda bir otobüs, son anda bir minibüs hı kaçırdım. Hı. Son anda bir motor kaçırdım Üsküdar'dan e, Karaköy'e. Sonra motora bindim. iki tane gemiye yol verdik. Böylece de ben geciktim Ercüment Gürşah'ı. Da ...program girişini yaptı. Ercüment merhaba. Merhaba abi. Kusura bakma... ...seni <gülüyor> beklemeden girdik. Evet abi... ...böyle <gülüyor> şeyler istemiyorum. Eyvallah, eyvallah. Ee, şöyle, aslında... ...niyetim şuydu... ...Açık Deniz Jeneri'nden hemen sonra... ...Babil'den sonra jeneriğini... ...arka arkaya çalmak istiyordum... Hı hı. ...ama bu espriyi yapamadık... ...işte olmadı. Çaldık e, Babil'den sonra cıngılında... ...arka arkaya. Çaldınız mı? Evet evet. evet. O zaman yani evet. devamındaki sorularım uçtu gitti. Öyle mi? Nasıl <gülüyor> istersen başla abi ben sana <gülüyor> Peki uyarım. Peki <ya> Ercüment. Eyvallah. <gülüyor> Bir kere... <gülüyor> ...sen... Ee, nasıl bir çocuktun diye başlıyorum. Abi şöyle nerede yani... Nerede nerede büyüdün? Şöyle ben okyanusun yanında büyüdüm. Yani okyanus derken işte çocukken düş kurarız ya sonsuz ha. düşler. Yani ben Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde Altınşehir Köyü'nde doğdum. Şöyle anlatayım abi yani işte 1962'de doğdum. Babam 58'de oraya gelmiş ve orada bir ev yapmış. İki üç tane ev var biz oraya geldiğimiz yıllarda. Her yer sapsarı katır tırnaklarıyla dolu. E, gölün devamında Sazlıdere sulak alanı var. Yani bir vadi gibi düşün abi. O hmm. e, sulak alan ta e, neredeyse e, şimdi baraj gölü var orada Sazlıdere barajı. Oraya kadar uzanan bir vadi düşün. Hmm. Bomboş yani ne ışık var ne ev var ne elektrik var ne su var. Öyle bir e, doğa parçasının içine doğma şansım oldu. Metro oyunlar oynardınız Vallahi abi işte klasik çocuk oyunları ama ben daha çok yani börtü böcekle oynardım. Çok fazla öyle çocuk Bunlar arkadaşım yoktu. Bu, yani oynama. işte kaplumbağalar, kurbağalar, su, göldeki balıklar işte ne bileyim. Böcekleri ip takıp uçurur muydun yoksa? Ha yok yo, ya. Yani onlara eziyet etmeden ama onlarla birlikte e, geçti çocukluğum. Tabii yüzmeyi de ben küçük çekmece gölünde öğrendim. E, ...tabii o düş diyorum ya çocukluk düşleri... ...benim için hakikaten okyanus abi... ...uzun yıllar yani... ...ilkokulu m, okuduğum yıllarda... E, ...ailemin... ...önemli bir kısmı da Yedikule Samatya'da... ...yaşıyordu. E, yani şöyle... ...hayatımda belirleyen iki şey oldu abi... ...bir tanesi demir yolları... ...diğeri de su, deniz. Hı. E, Peki... ...şunu soracağım... ...sizin köy diyor anlatıyorsun hı. ya... ...hani hep böyle... Bir köylü olmak, mahalleli olmak, evet. bir... Hani tırnak içinde bir aidiyet duygusundan dolayı çok mutludur insanlar. Yani evet. işte kuzguncuklu olmak, bebekli Bravo. olmak, işte, hatta şehirlere a, yük, yükseltelim. Ankara'lı olmak, İzmir'li evet, evet, olmak, evet, evet. İstanbul'lu olmak. Gerçi İstanbul'lu olmanın çok bir karşılığı yok artık. Çünkü çok büyük. Maalesef. Yabancı Ama İzmir'li olmak, Ankara'lı olmak biraz daha makul sanki ölçek olarak. Doğru, doğru. <gülüyor> doğru. Çok haklısın abi. abi. Peki böyle e, çocukluğunda Birlikte büyüdüğün insanlarla ilişkilerin sürüyor mu yoksa? Bir kısmıyla sürüyor. Mesela benim e, birlikte kayıklarla işte göle çıktığımız balıkçılık yapan bir arkadaşım var Raşit. Yani kardeşleri gittiler yani çoğu işte yine Ege'ye vesaire gitti. Babası öldü, dedesi öldü ama hala balıkçılık yapıyor ve hala görüşüyoruz Raşit'le. E, sürüyor tabii ama yani yapı çok değişti. Yani 1980'den sonra özellikle Tem Otoyolu köyün içinden geçince hem... ...gölün ve derenin... ...oradaki ekosistemin sonu geldi. Ee, ve bugün işte... ...yine dört tarafımız... ...beton bloklarla çevrildi. Ama hala bizim Altınşehir Köyü... ...yeni adıyla Yarımburgaz Mahallesi... ...yeşil bir cennet ve hala gölü görüyoruz. Bir mimarisi var mı yani? Hani şu Bodrum evi... ...ya da İstanbul evleri falan vardır. Yok, yok ya. yani yok. öyle Kendine özgü bir mimarisi yok... ...Altınşehir Köyü'nün. E, ...gölün kenarında siteler diye bloklar vardı... ...yani Hı -hı. ben çocukluğumda hatırlıyorum... ...geceleri oradan müzik sesleri gelirdi... Yani bir motel gibi düşünün bir dizi bina yan yana yapılmış ki hala eski olmalarına rağmen ayakta pek oturan yok içinde ama... ...belki yani oraya özgü bir mimari derseniz sadece o siteler dediğimiz gölün hemen yanındaki binalar duruyor. Peki gölde tekne denizlilik yerken? Ee, yani göl çok derin değil yani... 15 metre en derin yeri. Hı -hı. Yelkenle hiç rastlamadım ama Galatasaray e, kulübünün evet kürek takımı çalışıyor. Hı -hı. Hatta bazen sabahları görüyorum erken saatlerde. E, yani işte şeyden gelip deniz tarafından gelip Hı -hı. E, gölün kuzey ucundan dönerek yine hızlı uzaklaşıyorlar. E, pe peki bir soru sana. Tabi. Madem bu kadar suya yakın Hı -hı. yaşayan bir insan topluluğu var. Evet. Neden tekne yok Var abi şöyle bir... Yani çocukluğumda bir tekne yapmıştık babamla. Babam tamam. da aslında. Tamam. Bak ee, hikayeyi yakaladım. Evet evet <gülüyor> eyvallah. Evet, var yani bir teknemiz hep oldu. Bir kayığımız hep oldu. Tabii yaklaşık 20 yıl kadar yaşadı o kayık. Ama yani ben tabii babam öldükten sonra bakamadım o. Çünkü ahşabın bakımı da zor. Siz evet, benden daha evet, iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Yani özel bir ilgi gerektiriyor. Küçük bir kayıktı dört beş metrelik. En son 1990'lı yıllar nasıl yaptınız yani ee, babam bir... yani ilginç bir insandı aslında marangozdur babamın şeyi asıl mesleği çemberli taşta uzun yıllar Kapalı çarşıda e, hatta veziranda marangozluk yapmış babam çok iyi bir e, marangozdu ama her iş elinden gelirdi. Hmm. Yani araba kullanmayı bilmezken araba aldı getirdi eve e, Arabayın motorunu söktü taktı <gülüyor> bir vida eksik e, yani dışarıda kaldı ama böyle bir insan düşünün yani işte hayvancılığı bilmezdi e, inşaat yapardı köyde e, babam e, parası çıkmazdı inşaat sahibinin iki tane inek verir gönderir de babamı filan böyle bir insan düşünün o kayığı da yaptı yani. E, ...mühendis kafası var. Kendi vardı. kafasına göre yaptı değil mi? E, bir elinde vardı bir örnek ama yani o hesaplamaları... ...tabi şimdi hatırlamıyorum ben nasıl Bir proje yani? gibi bir şey mi? Evet aynen. Bir plan vardı elinde. Küçük dört hmm. beş metrelik bir kayıktı. Aslında çok da küçük sayılmaz. Hmm. Tabi bir hatamız oldu. Biz kayığı içeride yaptık. E, bittikten sonra dışarı Çık çıkarmak... <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı mı çöktünüz? <gülüyor> Tabi o olduğu e, duvarı yıkmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> çok öyle macera bir adamdı. Kaç yaşındaydı o kayık yapıldığı zaman? E, ben... E, On yaşında filandım herhalde. Sekiz, on yaşında. E, tabii. Yani ilkokula başlamıştım. Öyle hatırlıyorum. Peki Büyük bir heyecanla. böyle kayığın peşini bıraktın? Hiç, aslında bırakmadık. Yıllarca yaptık. Tabii sonra ben iş hayatı başlayınca pek köyde kalamadım. İstanbul'a geldim, gittim. Kayığın sonu da çok şey oldu, hazin oldu. Yani bizim Menekşe'de haylife plajı vardır. Bilirsiniz eski. Hmm. Ee, i̇şte bizim yani işte yüksek sosyete, high society oraya giderdik yazları 2-3 ay kamp yapmaya. Ee, tabii gölden yüklerdik yatağa, kabı kacağı, bizim kayığa. İki sene öyle gittik ama ikinci sene artık yani su boşalta boşalta Menekşe'ye ulaştık. İşte ben kürek çekiyorum, Cemal bir taraftan su boşaltıyor. Ve o yaz e, ne yazık ki şeyi de bıraktık, hmm, ne derler. Menekşe plajında bıraktık kayığı. Çok oldu, hazin bir yani sonra ne oldu büyük ihtimalle kırılıp yakılmıştır yani. ama hakikaten tamir edilmeyecek gibiydi hani bu şey var ya abi Melih Cevdet Anday'ın bir şiiri işte bu hani nedir o kayığın ölümü diye bir şiir He. ben şuraya not almıştım da okuyacak mısın çok kısa bir şey De bir saniye bulursam abi yani çok böyle hüzünlü bir... ...ayrılış oldu o kayıkla... ...benim şeyim, ne derler ...vedalaşmam... ...neyse bulursam yine bir şey yaparım... ...abi notların tamam. arasındaydı... Peki, ama... gelelim birazcık... E, ...senin programa... Eyvallah. Bir kere... ...rüzgara bırakılmış sesler... ...var... E, ...alt açıklama herhalde... Evet. İsim nereden geldi? Neden Babil? Neden yani, Babil'den sonra? Öyle, Sanki evet. milattan önce milattan sonra. Şöyle milattan. abi aslında hani bu Babil'de Tanrı'ya ulaşmak istemişiz ya. Sonra i̇stemiş istemiş de, kızıp yani tabii o, o, atalarımız. Sonra <gülüyor> kızıp bizi dağıtmışlar dünyanın dört bir tarafına. Farklı dinler, diller vesaire ama hani müzik ortak dilimiz dünyanın neresinde olursak olalım. E, ...müzik de birbirimizi daha iyi e, anlayabiliyoruz. Biraz oradan yola, yola çıktık. Emin misin ya bu söylediğinden? Müzik ortak değil midir yoksa yani ortak duygularımızı titreten bir şey belki de demek. E, çok çok emin değilim ya. Ha, ama yani benim çünkü için öyle abi ay, ya. farklı diller gibi farklı müzikler de var yani Tabii. ortaklık çünkü çok başka şey. Doğru. Yani, yani... nedir ortaklığımız? doğmak ve ölmek herhalde. Hı -hı, Tek hı -hı. ortak yanımız ölüm gibi neredeyse. Doğru. Ya ben, Ama, ben biraz böyle hani benim evet. mimar olduğum için biraz katı, katı bakıyorum. Evet, evet, <gülüyor> şöyle ortak derken hani aynı şeylere seviniyoruz. Aynı şeylere üzülüyoruz. Ne bileyim işte bir ekolojik mesele oluyor. İşte Amazon ormanı yanıyor. Burada onun acısını hissediyoruz gibi böyle düşünüyorum ben aslında. Dur ya şu meseleyi biraz daha aha, şey yapayım tabii, tabii, tabii. Altına girip üstünden aha, çıkayım. Mesela e, Afrika'dan e, alınan e, Afrikalılar işte Aha. köle haline getirdiler. Ve onların o dramından bir müzik çıktı. Aha. Şimdi o müzikle bizim ortak bir yanımız var mı? Ne pardon tekrarlar mısınız ah. o şey? E, yani o e, köle, köle ticaretinden, Aha, şuan, evet, evet, evet o şeyden <gülüyor> e, o dramdan <gülüyor> bir müzik çıktı işte. Tabi. E, Dolayısıyla bizim o müzikle ortaklığımız var mı ki? E, tabii yani. Mesela Rebetiko, Yunan halkının bluesu Değil mi? Biraz şu zencilere denelim. Siyahilerin Siyahiler. meselesi. Siyahiler. Evet. Yani sonuçta insanlığı ilgilendiren her türlü sorun beni de ilgilendiriyor. Yani orada ben, o, o müziği o, dinlerken o, o belki hani benim göçmen insanlarım da var bugün batıda. Çeşitli nedenlerle gitmiş siyasal ya da Evet. iş nedeniyle biraz o göçmenlik duygusu, yerinden yurdundan uzaklaştırılma duygusunu yaşıyorum evet o Afrika kökenli ee, siyahilerin müziğini dinlerken. Peki, biraz öyle bakıyorum peki yani arabesk. <gülüyor> e, Arabesk'i de severim yani. Tabii ki biraz te, orada da müzikaliteye biraz önem veriyorum tabii ki. Yani ama mesela Orhan Gencebay'ın dinlediğim şarkıları vardır beni duygulandıran. Hmm. Ama ondaki o karamsarlık beni itiyor biraz arabeskti. Hmm. Yani tamamen böyle o ne kadar ortak yerin yok ya. Yani. Ee, <gülüyor> evet. Em respektasyon yapıyoruz. Ama mesela ben. aşık olduğum zaman Orhan Gencebay'ın bir iki şarkısı bana çok iyi gelmiş. Ya da zaman. Ya, ya, ya da tersi <gülüyor> bravo abi. Evet, aynen aynen. Doğru. Yaşı abi evet. Ya <gülüyor> ama arabesini çok tercih edin. Ya da yüz bulamadığınız zaman. Ee, Birçok şey evet kadı olabilir. Kadın geri evet. dönmüyordur. Evvallah. Babil'den sonra aslında biraz bu şeylerin peşinde. Ee, yani Bir de tabii sadece müzik değil abi. Ben şiiri de yer veriyorum programda ve hatta yaşayan insanların e, seslerine de yer veriyorum. Hmm. Örneğin Sarkis Çerkezoğlu'nun 2009'da kaybetmiştik benim Marangoz ustam aynı zamanda Komünist Sarkis de bilinir onun ses kaydını açık radyo stüdyolarında yapmıştık Muammer ile ölmezden önce birkaç yıl önce Ben o sesler de yer buluyor Babil'den bu sonra da ben çok iyi bir radyo dinleyicisi değilim Eyvallah. yani hatta en son işte Hüsnü e araba aldı, dolayısıyla araba Heh. 20 yıl sonra falan tekrar hayatıma girdi ve de ben de Heh. işte <gülüyor> radyoyu dininden dinlemeye başladım. Ee, ben bu sohbet e, programlarını hep zor buluyorum, şöyle zor <gülüyor> buluyorum. Yani en benim en büyük terdemin bir önceki hafta kimle ne hangi programı yapacağım. Hatta zaman zaman tırnak içinde e, dalga geçiyorum müzik yapımcıları programcıları evet. ya alıyorlar 10 tanesiydi arkasına okuyup müzik şey program yapıyorlar nedir bu filan diye. halbuki şeyi çok iyi biliyorum çok çalışıyorlar yani bazı programları dinlerken baya yani e, hangi kürsüye çıkmış müzikle ilgili bir konuda ders verecekmiş kadar yoğun bir çalışma emek var Benimkisi ise tam bir tembel formatı. Ben Ama hiç hazırlık yapmadan... Hiç öyle deme abi. Çok keyifli. Yani ben niye dinliyorum? Ya da şunu radyoyu şunu dinleyenler soracağım. niye dinliyor seni yıllardır? E, kötü bir radyo dinleyisi olduğumu söylemiştim. Hı hı. E, senin programına bir kere rastladım. Dün akşam bir iki tanesini e, dinledim. Şeyi hı hı. fark ettim. E, tek başına program yapmak çok ciddi bir beceri istiyor. Yani karşında konuşacağın, paslaşacağın, sohbeti kurgulayacağın, yürüteceğin bir konuk yok. Sen tek başınasın. Onu fark edip çok iyi beceriyorsun. Yani Aslında. o eklemelerin, çıkartmaların birçok sakin, Eyvallah. dolu dolu. Yani tek başına bir programı doldurmak çok zor. Bunu bir de e, benim bildiğim... ...Nahim Dilmeler çok iyi beceriyor. O da yani tek başına olduğu zaman... İşte küçük eklemeleriyle çok iyi götürüyor. Şöyle söyleyeyim ama. abi yani sizler benim ustalarımsınız açık e, söyleyeyim. Yani üstesinde. muammerki tabii tabii hiç o şeyde yok yani ben o konuda her zaman şeyim. Cemal Ünlü, muammerki Tencoğlu, <gülüyor> Naim abi burada ismini sayamayacağım birçok e, radyo programcısı. E, abim, arkadaşım benim ustalarım yani. Başta Ömer Madri olmak üzere onu ben hiç yadırgamıyorum. Hatta ben program yapmaya başlayınca aslında... ...iyi bir müzik dinleyicisi olmadığımı da öğrendim biliyor musun abi? Çünkü ben, e, evet abi çünkü ben şimdi bir program bir saat sürüyor ama... E, ...işte o haftanın programı bittim hemen ertesi haftaya çalışmaya başlıyorum, okuyorum ya da konuk olacaksa e, ona çalışıyorum. Şimdi hissediyorum ki ben radyo programcına başladıktan sonra aslında iyi bir müzik dinleyicisi olmaya doğru e, evriliyorum. İyi bir radyo programcısı değilim. Hiçbir zamanda olamayacağım belki Yo, ben, ama bu, bu, çok, iyi çok iyi bir müzik dinleyicisi olmaya doğru ilerlediğimi düşünüyorum şu anda ee, Veysun abi. Peki e, şunu e, tabii çok örneği var senin gibi ama dinleyicisi olduktan sonra açık radyo programcısı olmak. Evet. E, bana bu hep çok iyi geliyor. Yani belki e, de e, hani bu açık radyo topluluğunu, cemaatini en farklı kılan şeylerden bir tanesi bugün şu anda bile bu programı dinleyen birinin ya ben de açık radyoda program yapsam dese olur. Yani sadece işte hani zaten web sitesimizde de var ben de program yapmak istiyorum diye oraya girip işte bir formu doldurup ama bir tek şey var Zor bir yarış aslında çünkü çok zengin bir program e, silsilesi var açık radyoda. Dolayısıyla onlardan farklı ve ilginç bir radyo programı e, önerebilmek için e, baya şey, farklı evet. olmak gerekir diye düşünüyorum. Şöyle oldu abi, yani, benim... Radyo maceranın başlaması da ben yıllardır dinliyorum radyoyu yani 2000'den sonra kesinlikle hiç şeysiz tartışmasız açık radyonun dinleyicisiyim özellikle. Ee, bu iklim e, toplantısı olmuştu 2015'te. O dönem ben bir e, iklim korosu kurmak için radyoya geldim. Ömer abiyle işte konuşmaya. Evet 2015'te bir e, Boğaziçi Üniversitesi'nde Iklim için Hareketi'nin bir şeyi oldu, iki gün süren bayağı güzel bir toplantıydı. Hatta işte son günde Galatasaray'da bir basın açıklaması yapacaktık. O dönem bir koro kurmayı teklif ettim ekibe, e, e, Ömer abinin de içinde olduğu ekibe. E. Biz o koroyu kurduk, Cengiz Yunal e, müzisyen arkadaşımla. E, şeyde de bir konser yaptık, e, Boğaziçi'nde... E, <Gülüyor> Fakat ertesi gün o basın açıklamasını yapamadık Galatasaray'da Çünkü bu Charlie hep baskını olmuştu o gün. Hmm. O yüzden işte o basın açıklamasına şarkı söyleyemedik. O zaman aslında doğrudan hani dokundum biraz radyoya. Sonra bir seyirci, dinleyici destek şenliğinde sevgili Ümit Şahin ile Ömer Madre beni konuk ettiler. Hmm. Bir muhabbet. O gün Ömer abi teklif etti. Ya dedi gel hadi bir dene ne yapacaksın, ne yapabilirsin? Önce ben şey düşündüm işte Latin Amerika benim özellikle çok severim Latin Amerika kültürünü, tarihini ve müziğini. Ee, önce öyle düşündüm hani Latin Amerika'nın kesik damarlarından sızan şarkılar başlıklı. Bu Galeano'nun kitabına da gönderme yapan bir program yapayım diye düşündüm. Ama sonra yani şimdi ben Ege'yi, Yunan müziğini, işte Kuzey Amerika'daki işte bluesu ne bileyim işte... Bluegrass şarkılarını işte Bob Dylan'ı, John Mayzie seviyorum. Orta Doğu var, işte Anadolu var, Türküler. E, oradan ortaya çıktı aslında biraz bu Babil'den sonra hmm. e, kavramın ve ismi. Peki Ercüment Gürçay diyeyim... çünkü bazen şey geliyor, eleştir geliyor. Ya konuşuyorsunuz ama ben sonradan programa girdim kimle konuşuyorsun diye Ercüment Gürçay'la konuşuyorum Babil'den sonra programının yapımcısı dostumuz sevgili arkadaşımız <gülüyor> ee, şunu e, sormak isterim e, bu kadar müzikle iççesin e, müzik yapıyor musun? Tekne, tabii ben tekne yapmışsınız, şöyle, müzikte yaptım. Tabii yani? 1988 2004 arası Ruhusu Dostlar Korusu'nda korist olarak yer aldım. Aa. Evet uzun yıllarım yani orada geçti işte konserler onlarca yüzlerce kez sahne arkasında yani Arkadaşlarım vardı o Koro'da İlkay Toplamış Aa, tabii. Tanı tabii, tabii tabii tabii radyocudur radyocu, İlkay radyocu. biliyorsunuz TRT'de, TRT'de evet TRT'de çok, çok uzun güzel de programlar yapardı evet, e, yani. akademiden çok sevdiğim arkadaşım dostum. evet, evet Peki, evet müzikle ilişkinizde anlatıyordun. İşte şey, aslında hani geldik. kendi işimi yaparken bir taraftan da müzik her zaman hayatımda oldu abi. Ben diş, hek diş hekimliği sektöründe çalıştım uzun yıllar. Muayenehaneler kurdum. İşte Türkiye'nin bir tarafında. Evet, evet. Yani asıl mesleğim oydu ama işte dediğim gibi 88'den sonra müziği de bir şekilde ekledim iş yaşantıma. İşte 2007'de emekli olduktan sonra tamamen artık hemen ayrıldığım işinden ve artık yani müzikle ilgili ne varsa e, oradan deneyimlemeye çalıştım. İşte Mesam'da çalıştım bir dönem e, sonra bir organizasyon firmasında çalıştım Taksim'de Cemal Reşitre'ye müzik grupları getiriyorduk. Hı hı. E, dünyanın dört bir tarafından çok iyi gruplar işte ondan sonra bir organizasyon firması kurdum. Küçük bir firma. İşte bir yıl kadar sonra onu arkadaşıma devrettim. Konserler yapıyorum. Yani özellikle müzisyenlerin örgütlenmesi konusunda yani onların hakları için mücadele konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte iki yıl önce pandemide müzisyenler çok zor günler yaşadılar. Bilmiyorum. Sizin de bildiğiniz Bilmiyorum. gibi. O dönem bizim sevgili Muammer Ketenceoğlu'yu da Dayanışma Yaşatır başlıklı bir online konser yaptık. 50 müzisyen birer videosunu gönderdi. Tabii o zaman Açık Radyo her zaman olduğu gibi yanımızdaydı. Onun dışında adı az bilinen müzisyenleri çıkarmaya çalışıyorum. Çok iyi müzik yapması tabii ki benim birinci koşulum ama... Onları öne çıkarmaya çalışıyorum. Aslında bir tür ben hani... ...şimdi nasıl bir program yapıyorsun derseniz... ...bir radyo belgeseli tadında bir şey yapmaya çalışıyorum. Kaç sene oldu? Benim yedinci senem bu. Bayağı da olmuş. 323, yani. Üçüncü programı yaptım geçen hafta. <gülüyor> Midilli'den şeyi çaldım. Bizim rahmetli. 2 yıl önce ölmüştü. Rebetiko şarkıcısı. Onu çaldım. 323 oldu yani geçen hafta. Peki ben çok uzun zamandır e, açık denizde e, müzik çalmıyorum. E, çok basit bir nedeni var. E, bir, bir tür haksızlık bence <gülüyor> işte bu programda çaldığımız müzik podcastte tekrar konduğu zaman yeniden telif edilmesi gerekiyormuş. Radyoda haklı olarak yani bu kadar tırnaklarımızla da kazıyarak ayakta kaldığımız e, bir ortamda her kuruşun Tabii, bir tabii. E, çok önemli önemi var dolayısıyla ben çalmadım e, bu nedenle çalmamaya başladım ne ...on sonra fark ettim ki zaten e, müzik arası vermek sohbeti aksatıyormuş hmm. yıllar sonra bunu fark ettim yani şimdi e, hiç müzik arası falan... düşünmeden hmm. sohbet başlıyor bir şey yapıyor ilk zamanlarda şöyle bir şey vardı Erzuman e, işte bir ara verdi insanlar hani... Bu ...ihtiyaç molası gibi... ...çayını koysun, kahvesini koysun filan gibi. Ee, ben önce ha ha diyordum... ...şimdi öyle düşünmüyorum. Yani sonuç olarak... E, ...şey... E, ...sohbet kıymetliyse... Doğru. ...dinleniyorsa... Evet. E, ...müzik gerçekten zedelemeye... ...başlıyor... E, şey, e, ...sohbeti. Ama sen e, özendin... özendin bugün müzik getirdin... Bu Soru yok. <gülüyor> Formada hiç bozmayalım yok, abi. Gerçekten. Yok, yok, hayır ben de getirdiğim ben, müziği merak so, so, so, edildi. Ben yokken hangisini çaldım? Komik şey, Emili Güsten yok. Bir Karadeniz Türküsü. Bu 1980'li yıllarda Çekirdek Sanat Evi vardı biliyorsunuz hı -hı, karşıda. Hı. Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil'in birlikte kurdukları. E, orada yap, e, 1984 tarihli bir Karadeniz Türküsü. Hı -hı. E, gemime taktım yelken. Çok çok e, girdik et. yani ben Evet. Emili Güsten'i de çok seviyorum. severim. O da bir. Peki dönem öbürü neydi? Bir İrlanda mı? De İlhan yok şey. E, tabii bir İrlanda denizci şarkısı var. Bu sarhoş bir denizciyi anlatan bir şarkı. Bu da Swingel Singers hmm. e, grubundan bir şarkı. Hatta benim programımda ilk e, program giriş şarkımda yine Swingel Singers'ın şarkısıydı. E, sarhoş denizci e, şarkısı var. Peki, The bakalım Sarhoş denizciye berhem. Evet açık bu hafta Ercüment... ile birlikte yapıyoruz... Ee, ...bu... E, The Swinglesingers... Biz evet. yani vokal grubumuz Surman yok... ...sadece insan sesi çok severdim ben de bunları... Ee, ...bu Jack ne demek biliyor musun? Jack, Jack e, ...bizim Mehmetçik gibi denizci demek... Öyle mi? Tabii tabii... Hmm. ...mesela Jack Knife... E, denizci bıçağı. bıçağı. Hmm. E, hatta öyle bir ha, atlama bilmiyordu. vardır bilir misin? E, yük, yüksek bir yerden hmm. denize doğru atlarken e, baş dize doğru bükülür. Tekrar açılırsın. Hmm. O atlayışın ismi Jackknife'dir. Hmm. Bir de Lazy Jack var mesela şeydi ana elkenin toplandığı biliyor şey. Toplandığı <gülüyor> <şeyi>. <gülüyor> o da işte dembel denizci. şey <gülüyor> oluyor. Dolayısıyla bizim Mehmet'ciğim gibi. Hani biz Mehmet Çek deyince asker anlarız. Evet. Ya, deyince de denizci anlaşılıyor. Bu <gülüyor> denizci Çok güzel. şarkısıydı. Peki Ercüment Gürçay biraz denizden söz edelim. Denizle ilişkin nasıl? Şu aralar. <gülüyor> Valla şöyle. Gençliğinde. Mavi yolculuğun var mı? Yok. Hayır abi. Şöyle o kayık hikayesini anlattım size. İşte 1990'larda veda ettim. Çocukluk ne derler? Dostuma yoldaşıma. Evet. Aslında yani hayır yelken bir iki kere işte yaptım. Bir ara şeyi düşündüm ben abi. Bu bir Amerikan teknesi vardır ya McGregor. Evet, hani batmaz denir işte. Aslında yelken, yelken, yelkenli motorlu tekne gibi. Ha, evet ara ona niyetlendim. işte bu üç dört sene önce Datçaya kadar gittim. Hatta orada akturda bir tane bulmuştum ama araya bir şeyler girdi. Yapamadım. Ee, şimdi baktım fiyatlarını geçen gün abi bir milyon iki yüz bin lira olmuş. Valla... E, er, yelkene ben, ne kadar uygun e, siz biliyorsunuz. E, hayır, bence e, ben yıllardır bu programı yapıyorum. <gülüyor> tahmin edeceğin gibi soruyorlar. <gülüyor> nasıl bir tekne alalım falan filan. Ben almayın diyorum. Evet abi. Yani tekne almak kadar yanlış bir karar olamaz. Hele hele şu son dönemde bu kepazelik e, ekonomik e, durumda. Yani Marina, çünkü Türkiye'de Tekne almak değil mesele. İşte borçar 3-5 kişi bir araya gelip bir tekne alabilirsin. Sonra kullanım giderleri. Evet. Sonra teknenin bağlama yeri, marina paraları vesaire. Yani mesela %300 filan zam geldi. Bakım masraflı abi değil mi? Ma ma masraf hariç abi. Yani teknenin kıçını bağlayacağım bir yere şu anda yıllık işte 100-150-200 oh, bin yakamıyor. lira filan gibi paralar <gülüyor> Evet. uçuşuyor. Yani Aşağı yukarı 6-7 senede falan bir tekne parasını bayılıyorsun e, marinalara. E, dolayısıyla bence almamak lazım. En doğru yol kiralamak. Evet. Yani kiralamanın da tekne sahibi olmaya göre şöyle bir avantajı var. Yani diyelim ki sevgilinle, karınla iki kişi çıkacaksın. İşte 30 feet bir küçük e, komet tekne alıp İtalyan. kaplansız gidebilirsin. Ya da üç aileye bir araya geldiniz işte altı dört dörtte çocuk var hadi bir elli altı kiralayalım deyip işte üç kameralı falan Hı -hı. filan. Dolayısıyla kiraladığın zaman seçenek çok fazla, Hı -hı. bakım masrafı yok, işte ay tek fırtına çıktı, teknem karaya vurdu mu, vurmadı mı derdi yok filan. Dolayısıyla şu ara tekne sahibi olmanın bir manası yok Doğru. ama işin tuhaf yanı Ercüment, e, marinelerde yer yok. Evet, ilginç. Yani bu pandemiyle birlikte birdenbire den, tekne ve deniz yaşama o cazip kendiliğinden hale gelen izole e, durumuyla birlikte müthiş cazip hale geldi. Evet. Ve e, çok fazla insan tekneye yöneldi. Tabi bu famileceği gibi denizcilik kültürümüzün gelişmesi anlamına gelmiyor. Kaçış kültürünü Siz demiştiniz ya abi. Toplumun %25'i anca yüzebiliyor. Üç tarafımız vallahi denizlerle çevrili. vallahi sayım sayımız. yaptırmak lazım. <Gülüyor> Değil yirmi %25'in midir %50? Hı <Gülüyor> %50 diyebilir miyiz acaba? Hadi diyelim iyimser olalım. O %50'nin yüzde kaçı iyi yüzüyor? Bir de o var tabii. Çünkü her kendini yüzüyorum zanneden işte da şurada burada Karadeniz'de kötü haberler gelebiliyor zaman zaman. Gürültü kirliliği var abi. Yani Hı -hı. o mavi yolculuk kültürü vardı bizim Halikarnas balıkçılarının bir dönem kurmaya çalıştıkları. Hı -hı. Ee, şimdi içi boşaltıldı biraz yani Hı -hı. o mavi yolculuğu. Peki e, sohbetimiz boyunca bana enteresan gelen bir şey söyledin. Ben biraz dedin müzik belgeseli yapmak gibi bir niyetim var dedin. Hemen sorayım biraz. ben beceremedim. Eee Programdan kitap niyetin var mı ya da senin programdan kitap olur mu? Kitap değil ama şöyle Yeşil Gazete'de bir dönem Babil'den sonra diye bir köşem vardı. Hatta Açık Radyo'nun web sitesinde de sekiz on tane yazı yazdım. Ee, kitap değil ama hani programla koşut böyle Yeşil Gazete'ye ve Açık Radyo'nun web sitesine zaman zaman yazıyorum. Kendine yazıyor musun? Ee, yok ama bütün notlarım elimde tabi yani bugüne kadar ne yaptıysam onu arşivliyorum <gülüyor> <gülüyor> müzik arşivim gibi peki ee, sen de ben şey ...seziyorum hani aslında kaç yıldır birlikte... teyiz randırdız ilk defa oturup böyle bir değil değil uzun sohbet edip evet, şansımız evet. oldu bir iki toplantıda merhabalaşmak dışında biliyorum ama ben, ben yani sizi izin yıllardır izin izin izin sen abi. örgütçü bir adam mısın ee, öyle gözüküyor yani Şöyle, yani takım a, elemanı evet. e, olabilirmişin gibi. Gözükmüyor. Takım elemanıyım. Kesinlikle Doğru. Senden iyi erkenci de olur zaman, biliyor musun? Valla işte bir iki kez çıktım diyorum e, ya. E, bu Ataköy e, balıka. E, ekip olabilmek geldiğinizde çok önemli. Biliyorum. Yani. Balık barınağında bir arkadaşım var. O dediğim küçük teknesi olan makregor teknesi. Bir iki kez onunla çıktım ama ondan sonra bir... ...zamanım olmadı. Ka kaç örgüt var hayatında? Vallahi işte Yeşiller... <gülüyor> ...hareketinin bir üyesiyim. En başta o benim en... ...beni ne derler mutlu eden bir şey. Radyo kolektifinin... ...bir parçasıyım aslında. Bence... ...bu da çok mutlu ediyor beni. Yani bu... ...Açık Radyo kolektifinin üyesi olmak... Ee, gerçekten beni çok mutlu ediyor ee, Onun dışında ne diyebilirim Tabi Ruhi Su geleneğine yine hizmet etmeye çalışıyorum ee, Ruhi Su Kültür Sanat Derneği'nin e, üyesiyim Onlarla çalışıyorum İşte Özgür Sanat Meclisi diye bir meclis kurduk e, Sanatçı dostlarımızdan oluşan e, Henüz çok fazla bir şey yapamadık ama e, Ben bir arada olmamız gerektiğini düşünüyorum Yani zorlukları aşmak için ...hayatı evet. yaşanır kılmak için... ...bir arada olmamızın... Bir Vallahi, ...ben kendimi bildim bileli... Ya, ...daha doğrusu sola meylettim... ...edeli... ...bu cümleyi duyarak... ...yaşlandık... ...yaşlandık <gülüyor> diyelim, abi, diyelim hani ama... ...solun şeyin ötesinde yani... ...gezegen elimizden gidiyor... ...en evet. azından bu anlamda evet. kaygısı olan insanlarla... ...ben bir arada olmak istiyorum... Evet. ...solu sağa geçtim abi... ...yoksulu fakiri... ...gezegen yani... Evet. ...işte yaşadığımız sıcaklar... ...iklim hareketleri... Evet. ...her hafta dinliyoruz sizden... ...Gökhan Bey'den... Evet. ...anormal şeyler yaşıyoruz... ...ve bir arada olup da buna karşı... ...sesimizi yükseltmezsek yani... Ya, ...bilmiyorum e, ne olacak... ...vallahi... ...bence iktidar olmak gerekiyor... ...yani son seçimlerde de gösterdi evet. ki... ...iktidar olmadan... Hı hı. ...bu işler olmayacak... ...yani... ...gözümüzün içine baka baka sadece iktidar olma nedeniyle yeniden iktidar oldular. Evet. Ee, o zaman da çözümde bizlerin de iktidar olabilecek Hı -hı. bir hareketi Hı -hı. Hı -hı. hatta çok inandırıcı, çok heveslendirici Hı -hı. bir hareket. Hatta çözüm odaklı bir şeyi Hayata geçirmemiz gerekiyor, yoksa yani gelecekten umut kesilmez diye öleceğiz. Tabii tabii. Evet, yani, söylemek istiyorum abi. Yani. O yüzden e, çok değerli geliyor bana bu açık radyo, radyo. Evet. evet, yani açık radyonu bu anlamda. Hadi gel birazcık açık radyonun kişisel hayatımızdaki yerine girelim. Şöyle. Radyocu e, Erçimen'den önce ve sonrası diye bir şey. şey aslında şöyle yani? ben çocukluğumda radyo günleri içine dinleyicilerin oluştu mu? Efendim. Dinleyicilerin oluştu tabii, mu? Tabi tabi Yani ben duyurmaya çalışıyorum olabildiği kadar programdan bir gün önce hatta program gününde bir iletişim. Ya ben de bugün Babil kulesini çizdim. Evet çok güzel. <gülüyor> ee, yani evet oluştu oluştu yani hatta. ...bazı haftalarda... ...Whatsapp'tan mesajı göndermeyi unutuyorum... ...hemen mesajlar geliyor... ...bu hafta yok mu, rahatsız mısınız, bir şey mi oldu... <gülüyor> ee, ...böyle bir... ...şeyim oluştu, evet, evet yani... ...eleştirilere daha çok önem veriyorum... ...yani sağ olsunlar... ...övgüler de oluyor ama... E, ...daha çok eleştirenlerin... niye eleştirdiklerine bakıyorum... ...onu yapmama çalışıyorum... peki e, epey yani program bitince... ...öbür programı hazırlanıyorum gibi bir şey. Evet. Nedir kişisel kriterlerin? Yani nasıl bir kurgu yapıyorsun? Hı -hı. Çünkü sen daldan dala müzikle çalabiliyorsun. Evet. Evet. Dediğim gibi. Şöyle yapıyorum. Yani benim hayatıma değer katmış insanları unutmamaya çalışıyorum. Yani örneğin Timur Selçuk. Hı -hı. Çok önemlidir benim. Hem vokal müzik hayatımda hem de yani çocukluğumda işte İspanyol meyhanesini dinlemiştim radyodan ben de Timur'u çok severdim evet mesela e, doğum günlerinde özellikle tamam ölüm yıl dönümlerinde de anımsamaya çalışıyorum mesela Solon Lekka'sı geçen hafta Midi Dili Revitikocu'nun e, ikinci ölüm yıl büyüdü, onu çaldım e, yani anımsansın istiyorum bu isimler açık radyo dinleyicileri daha çok genç dinleyiciler bu isimler bir dönem bu dünyada yaşamışlar Şarkılar söylemişler, güzel bir dünya ...umuduyla... E, şarkılar yapmışlar. E, bugün de var tabi e, bu tür müzisyenler insanlar. E, ona bakıyorum abi. Denizcilik konusunda da mesela Sadun abiyi unutmamaya çalışırım. Onun işte Onun mümkün değil. <gülüyor> evet, benim hayatım hakikaten çok önemlidir Sadun Boğa. Ortaokul yıllarında e, işte yaşadığım ortamı anlatmıştım size. Göl çocuğuyum aslında. Ortaokul yıllarında Sağaflar Çarşısı'nda görmüştüm pupa yelkeni. Yetmişli yıllar. Ee, i̇şte tabii sonra diğer ustaları da takip ettim. Zaten Açık Denizi ben hemen hemen. Herhalde 97 miydi sizin başlangıcınız? Evet. Pazar günleriydi değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Önce Pazar günü başladı. Sonra ben hayatımın radyodur geçmişimdeki en hatasını... En eski programcılardansınız. Galiba. Galiba. Yani ya ben iki sonra kesin kişi takip ediyorum. varsa arasında varımdır herhalde evet. ee, önce sabah saat 10'daydı pazar günü sonra ben müthiş bir şımarıklıkla ya ben sabah saat pazar gitti sabah saat 10'da uyananlara program yapmak istemiyorum falan deyip öğleden sonra 3'e mi 4'e mi evet. aldırdım bütün dinleyicimi kaybettim öyle mi? Tabii. Hmm. çünkü radyo dinleme öyle bir insanların hani biyoritim gibi bir radyo dinleme ritimleri var Doğru bazı insanlar bazı saatlerde dinliyorlar i̇şte işe gider ki mesela açık Gazete'nin dinleyicisi sabah işe giden insanlar ya da gece gececiler gece oturan ya da gece kuşları <gülüyor> gece oturuyor dinleyen sonra cumartesi bir aldım ondan sonra orada kaldım Hatta birkaç kez radyodan işte saat cumartesi günü bir şey vardı işte saat birden üçe alalım falan. Ah olmaz dedim. Ben de... Çünkü çok ciddi şey. Yani de... insanlar bayağı Hı -hı. takvimlerine yazıyorlar. Tabii. Ee, dolayısıyla evet eski bir program. Ee, şunu e, açık radyodan e, konuşuyorduk. Biraz şu vicdan meselesine de Hı -hı. gelmek istiyorum. Küçük geçen hafta yaşadığım minik bir Martı hikayesinin vicdan meselesiyle hmm. ilgili. Şöyle bir şey oldu sevgili Ercüment. Ee, tekneyle üç arkadaş yelkenle yani işte adalara doğru gidiyorduk. Yeni bir olay mı bu? Yeni yeni. On <gülüyor> gün oldu filan herhalde. <gülüyor> Şeyim Bebek 750'liyle. Bebek de. 750 Yolda suda bir martı yavrusu var. Etrafında başka martılar var. Hı. Ve kanatlarını çırparak bize doğru geliyordu herhalde. E, Notkumuz tutuldu Öyle yani mi? bir şekilde ben almadım <gülüyor> çünkü kalkacak, <gülüyor> uçacak, gidecek diye düşünüyorum çünkü denizin ortası <gülüyor> yani <gülüyor> oraya kadar uçarak geldiğine göre demek ki uçacak filan diye düşündüm ama sonra bakışlarına hatırlıyorum acemem. Evet. Ee, ya dedim o. Çocuk bana doğru geliyordu. Yardım istiyordu. Ben de ona aldım. Nasıl üzüldüm akşam? Ben bir, birkaç gün aklımdan çıkmadı. Sonra küçük yılda benim tekne şu ara ertesi bir hafta sonra filan çayırın ortasında arkadaşım gördü bir martı yavrusu yine debeleniyor. Gittim aldım martıyı. Ayaklarına iğne dolaşmış. Bir de ağırlık var. De olta. Mi? Çaparıyor. Oltası. Hı -hı. Mart'ı aldım. O tabii bütün yabani hayvanların savunma şeyiyle boynunu uzatıp ısırmaya, gagalamaya çalışıyor falan. Neyse. Orada hemen parkta Beltur var. Onun çalışanlarından rica ettim. İşte molaları vardı. Çay hı hı. içiyorlardı. Rica ettim. İşte Fatih yöneticisi. Perse filan getirdiler. O Mart'ının ayağındaki işte iğneleri Temizlik pansumanını yaptık, ondan sonra orada çayı bıraktım, bir süre seyrettim. Sonra üstte de şey dedi, ya dedi bu Martı o Martı dedi. Buraya kadar. Değil o değil şey. <gülüyor> <gülüyor> çok Şey hikaye çek. Senaryo çok... hoşuma gitti vicdanımı. Aslında hafif. bu büyük mesele bu denizlerin kirliliği meselesi evet. değil mi? Abi, yani. yani... E, o kadar çaresizdi ki o yavrucak. Ee, ama dediğim gibi yani burada işte o vicdan meselesi giriyor devreye. Ben şunu düşünüyorum abi denizciler yani denizi ve doğayı korumakla da yükümlü olmalıdır. O anlamda Sadun abi gerçekten örnek oldu yani. Yaşamının son döneminde biliyorsunuz. Bu Gökova Körfezi için birçok şeyler yapmaya evet. çalıştı. Sadun abi şöyle bir ayrıcılığı var. Denizli yani dünyayı dolaşan denizlerden Hı -hı. farklı olarak Sadun abi denizde yaşamaya devam etti. Yani asla bırakmadı. Ee, i̇şte biliyorsun kitaplar yaptı. Ee, yani e, ve şeydi, şu kavgacı bir adamdı. Yani Ankara'da sürekli kavga halindeydi. Turgut Özal döneminde. Evet. Mesela ben onunla yaptığım programda da ilk defa biplemek zorunda kaldım. ...çünkü çok iyi küfrederdi. <gülüyor> yani şu... ...Kalike Belediye Başkanı'na o zaman... ...nasıl ver yansın ediyordu... ...bu kıyı dantelesinin içine ettiler... Hı hı. ...bir şey yapıyorsun... ...bari dantelaya müdahale etme filan... ...diye ben de araya... bir koydum. <gülüyor> Tabii, okluk koyu hayatının bir kısmı orada geçti... Evet. ...bugün okluk koyuna girilemiyor yani... Evet. ...maalesef o evet. deniz anası... ...Sahadun abi'nin evet. yaptığı koyun girişinde mahzun mahzun duruyor. Evet. evet Oraya evet. girilemiyor bugün. Ee, şey e, tabi bu balıklar e, iyi gelmiştir muhtemelen. <gülüyor> Orada evet değil mi? O, e, de, e, üreme e, evet. evet. evet o, şimdi, altı bin yelkenliden bahsediliyor. Doğru mudur abi? İstanbul, yani Türkiye sularında kayıtlı altı bin yelkenli motorlara ait. Daha, daha, fazladır. daha fazladır. Daha fazladır. Yok. Daha fazladır. Yani altı bin yelkenli altı marine filan demek neredeyse çok daha fazla çok daha fazla ee, motor yatlarında katarsan daha fazla ama o zaten ayrı yani. bir sorun işte ya yani, geçenlerde bir arkadaşımla yeni tanıştığım bir genç bir kızla psikoloji okuyormuş da şeyi söyledim ya yani dedim şunu bir test konusu yapsan dedim hı hı. yüz yıl on tane yüz yıldır bir yarım da yaşıyoruz Denizi olamadık neden? Bu bence bir araştırma konusu Hı -hı. olabilir. Yani e, işte gene biriyle tanıştım, İşte Mersin diyeyim ama denizle ilgim yok diyor. İstanbul'da arasan Tabii çok milyonlarca denizli... insan var. Yani, o kadar insan. çok yakınımda hatta insan şaşırıyor ya nasıl evet. e, deniz denizle ilişkin yok diye. Bile şöyle bir yanlış şey var. Ee, tekne sahibi olmayı varlıklı olmakla açıklayan bir bakış açısı var. O doğru değil. <gülüyor> Çünkü ben çocukluğumda işte çıtadan, brandadan üzerine yağlı boya, bu, bu kapmışı boyayıp sızdırmazlığını sağlayıp balığa çıkardık. Yani, e, Denizimizin üzerinde olmak için evet. ille de tekne çok sahibi kalır, olmak gerekmiyor. Yani yapılabilir. Yani keşke Gerçi mesela şimdikiler farklı. Biz, bilmiyorum sen kendine oyuncak yapar mıydın? Ee, babam yapardı marangoz olduğum <gülüyor> için. Evet yani gemiler de kayıklar da yapardı. Peki senin marangozluğun var mı? Ee, yok ben bir çok kısa bir süre tabii babamın yanında çalıştım ama sonra kendi tercihimi yaptım. İşte lise. Hiç okudum. meraklanmadın mı? Ee, elimden gelir. Elimden hmm. gelir. Yani alet kullanmayı bilirim ama. Peki ee, şimdi olmuş... 53. Kaç? iki dakika falan mı var? iki dakikamız var. Ben bir şey sorayım abi. İşte sizin Tabii bir belgeseliniz yok. vardı bu. Singapur'a evet. yaptığınız. onu ben videosunu bulamadım. Onun videosu YouTube. Beysun Gökçin. E, videolar kısmına giriyorsun. E, gün, Rising Tide diye aradım. Ben yok. Belki orada. Gün doğumuna yolculuk olarak e, aramak gerekiyor. Zaten orada her videonun karşısına bir jenerik şey gibi bir fotoğraf giriyor ya. Tamam. Orada çok güzel bakan iki tane küçük kız çocuğu. Sizin kızlarınız mı? Hayır, Hadi. Hayır. <gülüyor> Yolda çektiğim videodan <gülüyor> bir parça o. Ee, o yolculuk da bir şey. Dört ee, ay kadar sürmüştü. Ee, ben de işte belgesel yapmak üzere katılmıştım ekibi ama çalıştım da. Vardiyalarda da, evet tuttum. Çok güzel. Peki Ercüment Gürçay. Programın sonuna geldik. Evet. Var mı ekleyeceğim bir Vallahi şey? çok keyifli sizinle <gülüyor> muhabbet etmek. Ne ekleyeyim? Çok sağ olun, var olun yani. Bugüne kadar da hakikaten Açık Radyo'nun hem denizcilere hem deniz severlere açık kapısı oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben yani... teşekkür ederim. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.